Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Adana'da 1-8 Ekim tarihleri arasında Çukurova Ekolojik Yaşam İnisiyatifi yani ÇEYİ tarafından gerçek ve adil gıda söyleşileri ve atölyeleri düzenleniyor. Go Adana'nın organize ettiği Food and Music Fest kapsamında düzenlenen atölyelerde hafta sonu gerçekleşen atölyeleri kaçırmış olsanız da hala geç kalmış sayılmazsınız. Çünkü bugün yani 7 Ekim Cuma günü Saat 19'da hemen bu programın ertesinde Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçul'un sunumuyla gıda üretim süreçlerinde sürdürülebilir yaklaşım söyleşisinin moderatörleri ise Fatih Kaya ve Zeynep Şanlı Ertansu. Gerçek ve adil gıda atölye ve söyleşilerinin son günü 8 Ekim Cumartesi yani yarın Adana'da iki ayrı etkinliğe sahne olacak saat Bir de öğleden sonra yani 13'te Zeynep Şanlı Ertansu ve Semih Türer'in kolaylaştırıcılığında turşu kurulması atölyesi var. Aynı gün saat 16'da ise son etkinlik Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde. Burada gıdada öncelik güvenliğin mi yoksa adaletin mi söyleşisi olacak. Serdar İskit ve Rıza Dinçer'in kolaylaştırıcılığında gerçekleşecek söyleşi ise Slow Food fikir sahibi damaklardaki görevlerini devrettiğini geçtiğimiz günlerde açıklayan Defne Kor Yürek gerçekleştiriyor. Gerçek ve adil gıda söyleşileri ve atölyeleriyle ilgili detaylı bilgiyi ve son dakika gelişmeleri Çukurova Ekolojik Yaşam İnisiyatifi'nin Facebook etkinlik sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. Son dönemde iklim değişikliğine yönelik yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Oscar'lı Yıldız ve Birleşmiş Milletlerin İklim Değişikliği Elçisi Leonardo DiCaprio'nun yapımcılığını üstlendiği ve bizzat yer aldığı Martin Scorsese'nin de baş yapımcı olduğu tufandan Önce" yani "Before the Flood" belgeseli 30 Ekim Pazar günü saat 20'de National Geographic kanalında gösterilecek "Bilim Net Gelecekli" sloganıyla iklim değişikliği konusundaki sorunların ve muhtemel çözümlerin tartışıldığı belgeselli ise Oscar ödüllü Fisher Stevens yönetti belgeselde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Papa Francis'in de yanı sıra NASA araştırmacıları, orman koruyucuları ve çeşitli bilim insanlarıyla görüşmeler var. Tufandan önce belgeseli kapsamında DiCaprio iki yıl boyunca National Geographic kaşifi Enric Sala ile donmuş nehirlerden Sumatra'daki kayıp orangutan habitatlarına kadar, dünyanın en yüksek tepelerinden Palau'nun kaybolan habitatlarına kadar pek çok farklı yerde çekimler gerçekleştirdi. Gezegenin çeşitli noktalarında yapılan ziyaretler ve gerçekleştirilen kapsamlı görüşmelerle DiCaprio bu belgeselde iklim değişikliğine dair sorunları irdelemiş ve çözüm önerilerini de araştırıyor, çözüm önerileri sunuyor Tufandan Önce. Belgeselin tüm dünyayla aynı zamanda gösterimi girecek 171 ülkesinden birisi de böylece Türkiye oldu. 171 ülke insanlarıyla aynı gün yani 30 Ekim pazar günü akşam saat 8'de National Geographic Channel'da izleyebilirsiniz bu belgeseli. Belgeselde vurgulandığı gibi bilim net ancak gelecek değil. Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğini görünmez katil olarak tanımlıyor. Türk Tabipler Birliği hava kirliliğini mercek altına alıyor. Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Türk Toraks Derneği, Halk Sağlığı Derneği uzmanları 15 Ekim'de Salt Galata'da nefes alamıyoruz. Hava kirliliği ve iklim değişikliği ve sağlık başlıklı bir sempozyum düzenleyecek. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin %36'sı Kronik Obstrüktif akciğer hastalıklarına bağlı ölümlerin %35'i, inmeye bağlı ölümlerin %34'ü ve kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin %24'ünün sorumlusu hava kirliliği. Türkiye'de hava kirliliği giderek artıyor. Türkiye'nin hemen tüm illerindeki hava kirlilik düzeyi, Dünya Sağlık Örgütü'nün normal kabul ettiği değerlerin çok üzerinde. Türkiye'de sayıları hızla artan Partikül kömürlü termik santraller de hava kirliliğini doğrudan etkiliyor. Türkiye'de yalnızca kömürlü termik santrallerin neden olduğu hava kirliliği nedeniyle her yıl en az 2876 erken ölüm, 4311 hastaneye yatış ve 637.643 iş günü kaybı yaşanıyor. Bu çok büyük bir rakam. Sempozyumu düzenleyen sağlık örgütleri bu görünmez katili Kamuoyunun gündemine getirmek bizim görevimizdir demişler. Açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre evlerde ısınma amacıyla kömür, odun, kuru bitki ve tezek yakılmasının neden olduğu ev içi hava kirliliğine bağlı her yıl dünyada yaklaşık 4,5 milyon kişi ölüyor. Konunun bu boyutuna değinen Halk Sağlığı Uzmanları Derneği sempozyumu eş başkanı Doçent Doktor Çiğdem Çağlayan kapalı ortam hava kirliliğinin yoksullukla doğrudan ilişkili olduğunu ve bu nedenle kadınlarla çocukların daha çok etkilendiğine dikkat çekmiş. Türk Tabipler Birliği sempozyumu temsilcisi Profesör Doktor Kayıhan Pala da dış ortam hava kirliliğinin enerji santralleri, sanayiye bağlı emisyonlar ve ulaşım sistemleri gibi nedenlerden kaynaklandığını ifade etti bu açıklamada. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.